Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Muhammed Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Hazretleri Gecemizi mübarek kılmış olduğumuz akşam namazımızı mahal küsür dergâh hizmetinde kabul eylesin. Amin. Hayatımızın sonuna kadar farz namazlarımızı vaktinde eda edebilmeye Rabbim gümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Hocamızın 4 Ekim 2012 tarihli mektubu. <gülüyor> Bismillahil azim velhamdülillahi'l kerim ve salatu ve selamu ala şeydina Muhammedinil emin ve ala anihi ve ashabihi el Alel -mübin. muhterem Müslüman cemaatin, müritlerin şeyhlerine intisap ve merbutiyeti aşikar ve elzem olduğu vecile. o konuyu istisna ederek şunu açıkça beyan etmek isterim ki, siz sevenlerimin bu fakire gösterdiği sevgi, ilgi, alaka, bağlılık, inanç, güven ve teslimiyet yakın tarihte hiçbir cemaat tarafından hocalarına gösterilmemiştir. Zira çocukluğundan beri maruz kaldığım iftiralar düşünüldüğünde bunlardan biri dahi başka bir hoca hakkında dillendirilse hele de uydurma haber ve görüntülerle hatta mahkeme süreçleriyle desteklense o hocanın ekseri cemaati kendisini bırakır. Hatta bazı yargıçlar hocanın iddianamesi ortaya çıkınca bir tane cemaat kalmayacak diye konuşurken o gün Çağlayan'da sizin kalabalığınızı görünce dillerini yutmuşlar. Daha önce annemin cenazesinde toplanan on binler dahi Ahmet İmni hazretlerinin bizimle düşmanlarımız arasındaki fark cenazelerimizde zuhur eder sözünde olduğu gibi kindarlarımızı bitirmiştir. Zira onların anneleri değil kendileri bile ölse o cemaatin zekatı bile toplanmaz. Bu vesileyle 2 Kasım'da sizi tekrar yormak istemediğimi dolayısıyla o meşhedi azinde o yevmülmezid olan cuma gününde ve öyle bir saanak rahmetin altında 7'den yetmişe hatta 80'li yaşlardaki salih ve salihah kulların toplandığı zulme karşı tavır alma meclisinde bir daha bulunma faziletine erişme imkanı kalmadığını bildirir. Ve sizin bu iştimağınızın bana büyük bir teselli bahşettiğini, dinimize hizmet aşkımı körüklediğini, elhamdülillah, dostu düşmanın nezdimde tefrik ettiğini, Rıza ve teslimiyet halimi ziyadeleştirdiğini ifade ederek sizlere tekrar tekrar teşekkür ve hayırla dua ederim. Amin. Amin. Rabbim Teala ne hayırlı muradınız varsa ihsan eylesin. Amin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Amin. Umduklarınızdan nail eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Bazı ehem tebligatım. Bir, birbirimize daima hakkı tavsiye, sabrı tavsiye, kazaya, rıza ve kadere teslimiyet şuurunu aşılama hususunda gayretkeş olmalıyız. Zira aksi haller birçok insanı dinden imandan mahrum etmektedir. Nitekim geçen hafta ölen ve ekseri evkatının rakı sofralarında, pavyonlarda geçtiğini kendisi ifade eden fakat dünyada olduğu gibi ahirette de istediklerini istedikleri yere göndereceklerini zanneden bazı devlet ricali tarafından Madem bu kadar seveni var, gideceği yerde iyi olur diye tezkiye edilen Ozan'ın yazımızı felek yazdı. Mevla'dan değil, senin yaptıkların evladan değil. Şeklindeki hezeyanı, diğer bir şirkiyesindeki böyle kader, böyle zulüm, ifade-i zalimnamesi onu bırak. Mehmet Akif'in yok musun ey adli ilahi, rahmet istiyoruz, adap gönderiyorsun şeklinde tevil kaldırmayacak surette kadere itiraz ve ilahi adaleti inkar e, ifade eden tam da yüce Rabbimizin buyurduğu şaşkın şairler tabirine muvafık düşen bu gibi şahısların şirk ve inkar dolu şiir, şarkı ve türküleri okunup çalınmakta ve kimse bunları reddetmemektedir. Oysa bu ifadeleri rıza ve memnuniyetle dinleyen de söyleyen de Naudübillah kafir olur. Zira felek diye adlandırılıp kahpe diye sövülen irade aslında Allah Teala'nın kaderinden başka bir şey değildir. Nitekim Buhari'de geçen bir hadisi kutsidir Rabbimiz: "Yesub ibnu Adem ad edhere ve ene ad Ademoğlu Adem oğlu söver. Oysa onun felek diye şövdüğü irade benim iradem ve kaderimdir." buyurarak bu konuda biz müminleri uyarmıştır. Ama millet Türk'ü dinlediği kadar Kur'an sünnet dinlemezse Rabbim ne yapsın? Onların imanını Mevla nasıl muhafaza etsin o zaman? Maalesef bazı Müslüman yöneticiler bile şarkıcı türkücülere verdikleri değeri, onların dirilerine ve ölülerine verdikleri kıymeti ulemaya, evliyaya vermemektedirler ki, bu beni çok üzmektedir. İstiklal mahkemelerinde yargılanıp idam edilen, 10 bine yakın ulema ve evliyanın ahı hala rejimin üzerinden kalkmamıştır. Sadece iskilipli Atıf hocaya iade itibarı yetmez. Henüz iğneyle zehirlenen Esad Erbili hazretlerinin kabri ziyareti açılmamıştır. Menemende bir okulun içinde bulunan kütüphanede üzerine basılmasın diye bir masa konulmuş, bilenler kitap okuma bahanesiyle ziyaret edebilmektedir. İdam edilen Oğlu, büyük alim Ali Efendi'nin kabri nerede belli değildir. Bediüzzaman Hazretleri'nin kabri nerede? Şeyh Said Hazretleri'nin kabri nerede? Mezarından çıkarılıp idam edilen Kemahlı Abdullah Efendi'nin itibarı nerede? Bunlar ne yapmışlar? Terör mü yapmışlar? Eşkıyalık mı yapmışlar? Ancak dua etmişler. Vatana, millete vefalı olmuşlar. Ama hala bu mahkemelerde yargılanıp haksız yere idam edilen zatlara itibarları iade edilmemiş, mezarları dahi belirtilmemiş haldedir. Lakin şarapçı şarkıcılar, türkücüler, vatan kurtarmış kahraman gibi yad edilmektedir. Aynı gün şehit düşen yedi askerimiz bile bu kişiler kadar anılmamıştır ki, bu durum gayretullah'a dokunacak niteliktedir. Müslümanların konuşmalarında bir ayeti kerime, bir hadis-i şerif dahi okumadan, sadece şiir ve edebiyattan bahsetmeleri, mazlumlardan bahsederken sadece solcu, devrimci, ehli sünnet dışı kişileri, hatta Ermenileri örnek verip on binlerce sünni ulema ve evliyanın bu memlekette neler çektiğini hiç çektiğine hiç değinmemeleri şüphesiz düşmanlarımızın oyunlarının bize bile tersir ettiğinin göstergesidir. İki, bir önceki maddede bahsettiğim hassas itikadi konudan dolayı farkındaysanız, hapse girdiğimden beri sürekli size ve kendime hakkı tavsiye etmeye, sabrı, rıza ve teslimiyeti vasiyet etmeye çalışıyorum. Ki böylece imanlarımızı muhafaza edebilelim. İşte bu mektubunda da size nakşi yolumuzun müceddidiye ismini almadan önceki, ahrariye ismini kaynağı olan Yüce Şeyh Hacı Obeydullah Ahrar Kudsesi Ruh'na rıza makamı hakkındaki bazı mübarek kelamlarını aktaralım. Halkın cefa ve hakaretlerinden hoşlanmayan talibin can burnuna asla ehlullah has ilimden koku erişmez. Zira hakikat ehline göre bir şey meydana getirme işinde Allah'tan başka fail yoktur. Bu kesinleşmiş bir hükümdür. Bundan dolayı seven sevgilisinin Cevrü cefasından kendisine ne erişmişse onu boyun bükerek karşılamalı sevinç ve huzur sermayesi bilmelidir. Eleştiriden etkilenmeme meselesine gelince Bizim dostlarımız daima sübbühun kuddüsün derler. Eğer bir kimse ansızın onların nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şey derse, bundan etkilenip hallerinin değişmesi, tabi, hallerinin değişmesi tabidir. Bu durumda sübbühun kuddüsün diyerek bu sözden etkilenmez. Hallerinde bir değişikliğe uğramaktan kendilerini korur ve hiçbir şeyden etkilenmez ve bozulmazlarsa, bu onlar için daha iyidir. Bela ve mihnete sabır gösterme hususuna gelince, hiçbir şey bela ve mihnet kadar insanın özünü pak ve saf edemez. Bilhassa mihnet ve elem, Ademoğlunun ağır perdelerden kurtulmasını sağlar. Eşedül belay alel enbiya, thümme el evliya, thümme el emfel, Kuşkusuz belanın en ağırı nebiler, ''Sonra veliler, sonra onların altındakiler, sonra onların altındakiler içindir.'' Hadis-i şerifi bu manayı açıklar. Ben de buna inanıyorum ama arkadaş ve dostlardan hiçbiri bu kaygıyı taşımıyor. Mevlana Nizameddin Hamuş Hazretleri anlatıyor. Sırtlarından yapışık ikiz kardeş vardı. Büyüdükleri zaman dillerinden şükür eksik olmazdı. Yani sır sırta yapışıp doğmuşlar ve o halde büyümüşler ve ne yapıyorlar yine? Şükrediyorlar. Biri bir bir ise o da gidiyor. Biri yatsa o da yatacak, biri otursa o da oturacak. Buna rağmen dillerinden şükür düşmüyor. Bir gün adamın biri onlara, bu şekilde bir belaya müptela olmuşsunuz. Buna şükredilir mi diye sorunca, o ikizler, biz allah Teala'nın bundan daha zor nice belaların olduğunu biliyoruz. Bundan daha büyük bir belaya uğramamak için de şükrediyoruz dediler. O ikizlerden biri vefat edince, diğeri işte o çetin bela geldi. Şimdi eğer bu ölüyü keser, alırlarsa ben de ölürüm. Yok eğer kesmezlerse çürüyüp dökülene kadar bir ölüyle devamlı yaşamak zorunda kalırım dedi. Yani beterin beteri var. İşte bu gibi kıssaları sürekli dikletmemizin sebebi her işte bir hayır olduğu ve beterin beterini düşünerek başımıza gelene sabretmemiz gerektiği inancıdır. Evet sabretmemiz gerektiği inancımızı muhafaza etmemize yardımcı olmasıdır ki bu durumda biz başımıza gelen her belada ancak Rabbimizin kapısına sığınmamız gerektiğini bilir ve o kapıdan başka yere de ayrılmayız. İbni Kesir'in Kasasul Enbiya isimli eserinde zikredildiği üzere Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak bir kulumun başına bela gelip de bana sığındığı zaman daha benden istemeden ben ona isteğini veririm. ''Bana dua etmeden icabet ederim, buna karşılık bir kul başına bir bela geldiğinde, bana değil de benim yarattığım kullarımdan birine sığınırsa, ona karşı göklerin kapılarını kapatırım.'' buyuruyor. Herkesin makamı da imtihanı da kendisine göredir. Kiminin feryadı suç olmazken, bir diğerinin ''Ah!'' demesi bile gazabı mucib olur. Rivayete göre testerenin dişleri, Zekeriya aleyhisselamın dimağına ulaşınca, Gayri ihtiyari ah diye teryat eder. Bunun üzerine kendisine denir ki ey Zekeriya allah Teala sana niçin başına gelene sabretmiyorsun da ah diyorsun. Eğer bir daha ah dersen seni peygamberler divanından silerim buyuruyor diye nida edilince Zekeriya aleyhisselam dudaklarını ısırır ve testereyle iki parçaya biçilinceye kadar sabreder. İşte böylece anlaşılmaktadır ki bela kimine gerçekten bela olur? kiminin de kurtuluş vesilesi olur. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu manada şöyle buyuruyor. Bela, ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu ve gafillerin helak olma sebebidir. Bir kimse başına bir bela gelip sabrederek ona rıza göstermedikçe gerçek imanın tadına varamaz. Alimlerden bir zat insanlar içerisinde Allah'a en yakın olanı Allah-u Teala'nın kendisi için takdir ettiği şeye en ziyade rıza gösterendir buyurmuştur. Hikmetli bir sözde nice sevindirici bir şeyler vardır ki aslında hastalık ve musibettir. Nice hastalıklar da vardır ki aslında şifa ve hayırdır denilmiştir. Bir şiirde de şu isabetli ifadelere yer verilmiştir. Senin için nice nimetler dürülmüştür belaların en gizli yerlerine.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 Çiçeklerle hoş geçin balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine kulu incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Rabbim cümlemize kazasına rıza, belasına sabır, hükmüne teslimiyet ve kaderlerindeki bazı sırlara vukufiyete dair ilmiyle dünden hisseler takdir eylesin. Amin. Bu bahsi kapatırken size Mehmet Akif'in Mason Abdu gibi reformistlerden nasıl etkilendiğini ve Safahat isimli eserindeki fahiş hatalarını beyan eden merhum Ahmet Davudoğlu hocamızın Bedir yayınlarından çıkan Dini Tamir adına Din Tahripçileri isimli eserini okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Hoca Efendi o kitabında büyük ferasetini ispat ederek o zamanki talebesi Hayrettin Karaman'ın batıla hizmet ettiğini bile açıklamıştır. Üç, iki hafta kadar önce Yaşar Nuri o dünyada çok gülen ama ahiretteki durumu bizce bilinmeyen kadının programında haşr-ı ecsadı yani bedenlerin dirilmesini inkar ederek küfrünü kustu. Ben onun bu şirk görüşünü açıkça dillendirdiğini ilk defa kulaklarımla duydum. Bu kadar ilim tahsil edilip de nasıl kafir olunabiliyor diye düşünürken dondum kaldım. Ve iman kelimesini tekrar ederek İmandan sonra kafir olmaktan Rabbime sığındım. O programda adamın birinin dirilme ruha var mıdır? Yoksa beden de dirilecek mi şeklindeki hatalı sorusuna cevap veren bu şahıs? Beden çürüyüp gidecek, yok olacak, dirilecek ruhtur. Bedenin dirileceğini Gazali gibi saltanat yalakası adamlar söylüyor. Allah Allah! O cesetlerin dirileceğini inkar eden i̇bn Sina ve Farabi gibi adamları tekfir ediyor, kafir sayıyor. Halbuki Gazali i̇bn Sina'nın sümüğü etmez. Ne billahi teala. Bu sözü tam tersine çevirsen olur. İmamı Gazali ne demek ya? Bak bak, Gazali İslam'ın anasını belledi diyerek konuşanı da kabul ederek, dinleyeni de kafir edecek ne hezeyanlar savurdu. Rabbim şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Bunu siz ilan edin orada. i̇mam Gazali rahimeullah ki, hüccetül İslam, yani İslam'ın delili ve rehberi kabul edilmiş. O ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde, Musa ve İsa aleyhisselama karşı, hel fî ümmetikü mâ hîbrun kede. Sizin ümmetinizde böyle bir alim yetişti mi diye sorarak, onu bu ümmet için medarı ı iftihar kabul eylemiş. Sen kalk böyle bir zatı i̇bn Sina gibi filozof birinin pisliğinden aşağı tut. Bu ne biçim adiliktir? Bunlara kim dur diyecektir? Bizi medya vaizi görerek içeri tıktıran irade neden geri göğü indirecek ve milleti kafir edecek bu adamlara bir şey dememektedir? Derdi midesi olanın elbette kıymeti de midesindeki cife olacaktır. İmam Rabbani Kudseci Roda, İmam Gazali rahimehullah'ın, İbn Sina ve Farabi gibi alemin kıdemine kail olan, yani maddenin aslının ezeli olduğunu söyleyen dolayısıyla cesetlerin haşr olmayacağını iddia eden adamların kafir olduğuna hükmettiğini Mektubat-ı Şerifesinde açıklamış ve bu görüşü tasdik ve teyit etmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'den zerre kadar nasip olan herkes cesetlerin diriltileceğine inanır ve bunun delillerini yüce kitabımızda bulur. Ben burada size maddeler halinde bazı deliller serdedeceğim ki karşınıza çıkan hiçbir sapık fikirli hoca, Hacı hoca müsveddesi sizi Amentü'nün altı esasından biri olan mevt, yani ölümün ardından dirilme inancından saptıramasın. Bu altı esas CHP'nin altı oku değil ki işine gelmeyince istediğini çıkarasın. Nitekim şimdi ulusalcılık ve milliyetçilik gibi iki oku yeni yönetim çıkarmaya çalışıyor diye yerleri itiraz ediyorlar. Mustafa İslamoğlu kaderi inkar ederek, Yaşar Nuri bedenlerin dirilmesini reddederek, Amentü'nün altı esasından ikisini boşa çıkarmaya çalışırlarken, bu adamlar İslam'ı tüzüğü değiştirebilecek bir parti. İslam'ı tüzüğü değiştirebilecek bir parti. Amentü'yü, onun eski tüzüğü kendilerini de yeni yönetim yerine mi koymaya kalktılar? Haşa ve kella. Biz sağ oldukça ölümü bile göze alacağız da birilerinin dinimizi değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Hepimiz Siddık Ekber Radıyallahu Anh gibi hep bir ağızdan Eyenkusu min dinina şeyun ve nahnu Biz hayattayken bizim dinimizden bir şey nasıl eksiltilebilir diye haykıracağız. Şimdi dirilmenin aslında bedenlerimizin diriltileceği manasında olduğunun, ruhun ise zaten ölmediği için diriltilmeyeceğinin, ancak diriltilen iskelete birleştirileceğinin bazı delillerini Kur'an-ı Kerim'den zikredeyim. Yani ruh zaten ölmüyor ki tekrar diriltilsin. Evet, aa, allah Allahü Teala dirilmenin delilini beyan ederken, Estağfirullah, اَوْكَلَّذ۪ي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَىٰ اَعْرُوشِهَا Yahut o kimse gibisini gördün mü ki o tahribat neticesinde kendisinin duvarları, tavanları üzerine düşmüş olan bir kariyeye uğramış ve Allah'ınca alemin diriltme gücünü takdir etmekle beraber yanı sıra diriltme şeklini bilmekten acziyetini acziyetini ifa e, itiraf etmek üzere kendi kendine kale dedi ne yok yi llahu bade mevciha ölümünün ardından Allah işte bunun halkını nasıl diriltecek acaba demişti de fematehu llahu miyete amin Allah hemen onu oracıkta öldürüp 100 sene ölü bırakmış sonra kendini diriltmişti. Ayet-kerime devam ediyor. O anda Allahü Teala ona "Sen burada ne kadar kaldın?" buyurmuş. O da "Bir gün yahut bir günün bir kısmı kadar az bir zaman kaldım." demişti. O Allahü Teala da "Doğrusu sen burada 100 yıl ölü olarak kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bakıp gör ki uzun zaman geçmesine rağmen onlar hiç bozulup değişmedi." Bir de Kemikleri dağılmış ve çürümüş haldeki merkebine bak. Böylece bizim üstün gücümüzü anlayasın ve seni insanların öldükten sonra dirilmeye inanmaları için bir ayet ve ibret kılalım diye seni tekrar dirilttik. Şimdi o merkebe ait kemiklere bak ki onları nasıl birleştirmek ve üst üste birleştirmek için üst üste kaldırıyoruz da sonra onlara bir et giydiriyoruz buyurmuştu. Artık merkebi gözü önünde dirilterek Allah'ın kudreti kendisine iyice belirince o şimdi görerek de biliyorum ki şüphesiz allah Teala öldürme ve diriltme dahil her şeye hakkıyla gücü yeten bir kadirdir demişti. Öldükten sonra dirilmeye bir delil bu. Bakara suresi 259. ayet unutmayın bunları. allah Teala bu ayet kerimede açıkça Yüzeyr Aleyhisselam'ın çürüyüp 100 sene öylece kalan merkebinin kemiklerini, etlerini nasıl dirittiğini kendisine gözüyle gösterdiğini açıklıyor ki, bütün bunlar iskeletle alakalı bu amelelerdir. Ve peşin sıra gelen ayet-i Rabbimiz Celle Celaluhu estağfirullah. Ve izkane İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhyi el Hani bir zaman İbrahim Aleyhisselam, Ey Rabbim, imanımın ilimden ayağına yükselmesi için, bana göster ki ölüleri nasıl dirilteceksin demişti o Allah-u Teala da kal evelem tümin yoksa sen benim yeniden diriltmeye kadir olduğuma inanmadın mı buyurmuştu da kal e bela velâkilli yapma inna kalbi İbrahim Aleyhisselam da demişti ki evet inandım inandım ya Rabbi Velakin gözümle de görerek kalbim iyice yatışsın mutmain olsun diye bu istekte bulundum demişti Ayet-i Kerime Meali şöyle devam ediyor. Bunun üzerine o allah Teala diriltme mucizesini göstermek üzere ona öyleyse tavus, horoz, karga ve güvercin olmak üzere kuşlardan dört tanesini eline al ve şekillerini iyice tanıyıp zihninde tutabilmen için onları kendine doğru evirip çevir ki diriltilmelerinin ardından karıştırıp da o, e, bu başka o başka demeyesin. Sonra onları parça parça yapıp her bir dağ üzerine onlardan bir parça koy. Daha sonra da onları çağır ki bak nasıl sana koşarak gelecekler buyurdu. Bu ayet kermede Bakara Suresi 260. ayet. Bakara Suresi 260. ayet bu da Mevla'nın ölüleri diriltmesiyle alakalı delil olan ayet kelimelerden. Mevla böyle buyurarak, dört dağa dağıttığı dört kuşun cüzlerini nasıl birleştirdiğini İbrahim aleyhisselama gösterdiğini açıklıyor ki bu da ölünün dirilmesinden maksadın parçalanan cüzlerin toplanmasıyla gerçekleşeceğini gösteren açık bir delil teşkil etmektedir yani ruhların değil bedenlerin cesetlerin iskeletin nasıl dirileceğini Mevla Teala bu ayet kerimede de böylece beyan etmiştir C şıkkı Yaşar Nuri şöyle diyor Mezara git bak ne kalmış, o dirilir mi diyor. <gülüyor> allah istikametten ayırmasın. Amin. Allah hidayet üzere daim eylesin. Amin. Sapmaktan, sapıtmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evet, allah Teala da bunların böyle konuşacağını bildiği için, dirilmeyi ispat sadedinde imzal buyurdu. Şu ayet kerime esnafın ya Eyhannes in kuntun firaybi minel min turab ila <gülüyor> Ey insanlar eğer ölüp toprağa ve suya karışmanızın ardından diriltilmekten bir şüphe içindeyseniz ilk yaratılışınıza bakmanız bu husustaki şüphenizi giderecektir. Gerçekten de biz sizin babanız Adem'i bir topraktan sizi de toprakta yetişen gıdalardan sonra meni denen safi az bir sudan sonra sülük gibi rahim duvarına yapışıp kan emerek beslenen aşılanmış yumurtadan ibaret bir kan pıhtısından sonra baş el ve ayak gibi bazı uzuvlarının şekli belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki dirilme hususu dahil aklın kavramaktan aciz kalacağı nice nice gerçekleri size açıkça anlatalım biz düşük olmamasını dilediğimiz cenini rahimlerde adı konmuş bir süreye kadar durduruyoruz. Sonra sizi oradan bebekler halinde çıkarıyoruz. Sonra kuvvet, akıl ve idrak konusunda güçlü çağınız olan 18 ve 30 yaş aranıza ulaşarsanız diye sizi büyütüyoruz. İçinizden bu çağ varır varmaz yahut öncesinde veya sonrasında yaşlılık çağına ulaşmadan vefat ettirilen de vardır. Yine sizden öylesi vardır ki, sahip olduğu birçok bilgiden sonra çocukluk halinde olduğu gibi hiçbir şey bilmemesi için ömrünün en rezil dönemi olan bunaklık haline döndürülmektedir. E insan, diriltilmenle alakalı olarak kendi bünyendeki ayetleri dinledikten sonra senin dışında gelişen ayetlerden birinde şöyle anla ki, sen toprağı ölü ve kuru bir halde görmekteyken bir de biz onun üzerine suyu indirdiğimizde o mahsul ve o mahsul vermek için kıpırdanır, şişip kabarır ve bakanlara sevinç veren her bir güzel çiften ve farklı farklı tür türlerden çeşitli ürünler bitirir. İşte Allah Caa'nın seni diriltmesi de her sene gördüğün bu ayet gibi meydana gelecektir. İşte sana bu şekilde insanın farklı tavırlarda yaratılıp aralarında uyum olmayan Farklı hallere döndürülmesi ve kuru toprağın diriltilmesi şu sebepledir ki gerçekten Allah her şeyin kendisiyle var olduğu hakkın ve gerçeğin ta kendisidir. Bir de şüphesiz ki o ölüleri diriltecektir ve muhakkak ki o her şeye hakkıyla gücü yeten bir kadirdir. Ve yine şu sebepledir ki o kıyamet anı mutlaka gelecektir. Kendisinde hiçbir şüphe yoktur. Bir de gerçekten Allah kabirde bulunanları diriltecektir. Bir de gerçekten Allah efendim, kabirlerde bulunanları ne yapacak? Diriltecektir. Hac suresi 5 ve 7 ayetleri efendim, de buna ne yapıyor? Delalet ediyor. Evet ruh zaten kabre girmediğine göre diriltilecek olan kabirdeki cesettir. Yani bu adam... Kabirdeki eridi gitti diyor ama zaten Allahü Teala da ben kabirdekileri dirilteceğim buyuruyor. Kabirdeki eridi gitti ama merhum Turgut Özal'ın bile efendim değil mi? Tamamen elim gitmemiş demek yani. Evet. Bu adam güya hafız olmuş. Hoca olmuş. Hiç mi bu ayet-i kerimeyi okumamış? Demek ki iman hidayet işidir. İlimle kazanılacak şey değildir. Rabbim bu imandan, bu Kur'an'dan bizleri ayırmasın abi. Amin. <gülüyor> evet. Alim olup sapıtacağına, cahil olup ehl-i sünnet itikadı üzeri olmak daha iyi. Ama hem itikadın düzgün olsun hem de ilmin olsun o daha iyi tabii ki. Evet D şıkkı. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. estağfurullah. Elem yekün nutfeten min meni yeyümne. Thümme kâne alakaten fekaleka o rahme dökülen bir meniden azıcık bir parça olan safi bir su değil miydi? Sonra sülük gibi rahim duvarına yapışıp kan emerek beslenen, aşılanmış yumurtadan ibaret bir kan pıhtısı oldu da artık o Allahü Teala yani Allahu Teala yarattı ve uzuvlarını tamamlayıp takdir edilen şekle sokarak onu düzeltti. Feceale minhu zevceyni dekra ve unsa eleyse de alike bi kadirin ala Böylece o allah Teala o insandan iki eşi erkek ve dişiyi meydana getirdi. İşte sana bu bunca yüce sanatın sahibi olan zat, ölüleri diriltmeye tam manasıyla kadir olmadı mı? Elbette o her şeye kadirdir. Bu da Kıyame Suresi 37 ve 40. ayet-i kerimeler. Buyururken, yani Mevla Teala böyle buyururken yine insanın yaratılış tavırlarını bildirerek ölümünden sonra onu diriltmeye kadir olduğunu bildiriyor. Ruh zaten öylesi bir varlık değil ki onun diriltilmesinden bahsedilsin. Bilakis ruh bedeni diriltilene kadar ya cennet bahçesinde olacak ya da cehennem çukurunda ne yapacaktır onu bekleyecektir. e şıkkı! Ayrıca Allah-u Teala Celle Celaluhu cehennem ehlinin adabını anlatırken İnşallahilla ki kulama nazce her ne zaman derileri o ateşte iyice pişip dağılacak olsa beddelnahum culudan onların yerine kendilerine başka bir takım deriler veririz ki yanma izleri taşımayan o yepyeni derilerin yanmasıyla adabı devamlı olarak tatsınlar. Allah Buyurarak bedenle alakalı olan derilerden bahsetmektedir. Ruhun deriyle ne alakası vardır? Yani eğer dirilme olmayacaksa, madem ruh diriltilecekse, Mevla burada niye deriden bahsediyor? İşte bak, hocamız devam ediyor. Dirilme bedenle olmasaydı, ruha yapılan manevi adapta derilerden bahsedilir miydi? Bahsedilemezdi. Yine böylece, Yevmetu kalle bu vücuhuhum finnar, Habibim, yüzlerinin o ateş içerisinde çokça evrilip çevrilerek sağa sola döndürülece döndürüleceği günü sürekli kendilerine hatırlat. Ahzab suresi 66. ayet-i kerime. İşte bu ayet-i kerimede onların kafalarının ateş içerisinde pişirilirken sağa sola döndürüleceğinden bahsedilmektedir ki bu da haşrın bedenle olacağına ve adabın da nimetinde bedenle birleşen ruha ait olacağına dalalet eder. şıkkı. Yine böylece dirilme bedenle olmasaydı. allah Teala Hazretleri Estağfirullah اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا النَّجْمَ عِظَامَهِ bela قَادِرٍ عَلَى اَنْ نُشَوِّيَ بَنَانَهِ İnsan sanıyor mu ki ölüp dağılmasının ve un ufak bir hale gelerek toprağa karışmasının ardından biz onun kemiklerini asla toplayamayacağız. İnsan böyle mi zannediyor? Evet. Yer kemiklere nazaran çok küçük ve latif olmalarına rağmen parmaklarını yani parmak uçlarını bile hiçbir noksan ve değişiklik bulunmaksızın dünyada olduğu haliyle düzgünce yaratmamıza gücü yetenler olarak onun bütün kemiklerini toplayacağız. Sen boş ver diyor kemikleri toplamayı onların parmak uçlarını bile noksansız olarak toplayacağız. Parmak ucu burada da tabi ne var? Bir işaret var. He? Parmak izi diye bir şey var değil mi? Parmak izi. Bir tane adamın parmak izi birine benziyor mu? Allah Allah. Küçümencik yer. He? Şu kadar bir şey. Milyarlarca insan hiç kimsenin parmak izi parmak izine benzemiyor. Yani şu kadar cepheye Mevla yüze. Değil mi? Göz aynı yerde, kaş aynı yerde, burun ağız aynı yerde. Bir tane adam bir tane adama benzemiyor ya. He? He? Bak bu kadar adam var. Hiçbiriniz birbirinize benzemiyorsunuz yani. Hocam ben çinliler birbirine çok benziyor. <gülüyor> çinliler ne diyormuş biliyor musun? Bizden başka herkes birbirine benziyor. <gülüyor> yani şimdi sen Çinli olmadığın için ilk anda belki herkes benziyor zannedersin ama işin içine girdiğin zaman kimse kimseye benzemiyor. Jubel şalvarlı olunca da millete herkes aynı zannediyorsun. Bir bakıyorsun ki oho! Acayip fark var. Dolayısıyla kurban olduğum Rabbim. Yani parmak uçlarını, parmak izlerini bile... he? Yani bu dünyada parmağı bas kağıda... Mevla seni ahirette dirilttiği zaman parmak izine aynı. Ya buraya kadar yapacak olan Mevla... Senin kemiğini mi toplayamayacak? Evet, ruhun deriyle ne alakası vardır... Dirilme bedenle olmasaydı, ruha yapılan manevi adapta derilerden bahsedilir miydi? Ha evet, orayı geçmiştik. Demek ki, yani kafaların ateş içerisinde pişirilirken, orası, orasını da geçtik. Evet, Heh. zira ruhun bütün kemiklerini toplayacağız buyurur muydu? Zira ruhun parmak uçlarıyla ne alakası olabilir? Değil mi? Ruhun parmak ucu var mı? Ruhu kim görmüş ki? Yeselunuke anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Kulir ruhu min Rabbi. De ki ruh Rabbimin emrinden. Yani Dolayısıyla Mevla'nın beyan ettiği, Cümbeli Hocamızın delil olarak getirdiği bütün ayet-i kerimeler hep neye delalet ediyor? İnsanın bedenen, iskelet olarak, deri olarak efendim dirileceğine, dirileceğiyle alakalı ayetler. Evet, G şıkkı. Ayrıca allah Teala kıyamet gününden bahsederken ve iden nüfusü züvvicet ruhlar bedenlerine geri döndürülerek onlarla eşleştirildiği zaman buyurmuştur ki bu da ruhların bedenle birleştirileceğini ifade etmektedir. He şıkkı en önemli delil olarak şunu beyan ederim ki Ebu Cehil gibi müşriklerin itirazi ruhani dirilişe yani Ebu, Müşrik, Ebu Cehil gibi müşriklerin itiraz etmeleri ruhani dirilişe dair olmayıp bedenin diriltilmesiyle ilgili olmuştur. Yani Ebu Cehil de bedenin dirilmesine itiraz ediyor. Nitekim Rabbimiz Celle Celalı bakın bir ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah اَوْوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُمَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسْيَ خَلْقَهُ ila م İlahi-i O insan görmedi mi ki, gerçekten biz onu, pislik kanalı olan, tenasül hüznundan çıkan, adi ve safi, azıcık bir sudan yarattık da, sonra o cansız kemiklerden tekrar diriltileceğini inkar ederek, kendisini cansız bir damla sudan yaratan, Allah-u Teala'ya karşı birdenbire pek açık ve çok büyük bir mücadeleci kesilmiştir. O kendisinin bir damla sudan yaratılışını unutmuş, ve dirilmeyi inkar hususunda bize bir örnek açıklamaya kalkmıştır da un ufak olmuş kemikleri göstererek demiştir ki bu kemikleri diriltecek kimmiş oysa onlar çürümüş öyle diyor. O müşrik kafasıyla kemiği almış elinde ufalıyor. Peygamber Efendimize diyor ki bunları diyor kim diriltecek? Ne buyuruyor? Kol yok <gülüyor> ye halledi enşaaha evvel merra. Habibim de ki seni ilk yaratan diriltecek. Bu kemiği kim yarattı? Allah. Hiç yoktan yaratan Allah. Yarattıktan sonra çürüyeni mi yaratamayacak? Evet devam ediyor ayet kerime. De ki kendilerini ilk defa yara yoktan yaratmış olan o zat onları diriltecektir. Zaten o her yarattığı hakkıyla bilen ve ölünün parçaları... Karalara, denizlere karışsa da, yakılıp külleri savrusa da, onları bir araya getirip diriltme gücüne, gücüne sahip olan bir alimdir. Ayeti kerimelerinde bunu açıkça beyan etmiştir. Şimdi Yaşar Nuri kafasındakilerin, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyen müşriklerden ne farkı kalmıştır? Tabi bu konuda daha birçok delil bulmak mümkünse de, bedenen ve ruhen hasta ve sıkıntılı olduğum hapishane ortamında, boşluk bulduğum kısa bir zaman içerisinde aklıma bunlar geldi. Kafi. Zaten bunlar kafi değil mi? Evet. Siz tabii ki yani anlamak isteyene bir delil yeter, bir delil çok, anlamak istemeyene bin tane delil az. Evet hocam devam ediyor. Siz net ve açık olan bu delilleri iyi belleyerek inkarcıları susturabilir. imanınızı taklitten istidlale yani delile ulaşma derecesine yükseltebilirsiniz. İmanlarımızı Rabbimize emanet eder. İmandan sonra küfre, hidayetten sonra delalet, delalete düşmekten yine onun yüce zatına sığınırız. Amin. Dört. Şimdi şıklar bitti ne yaptık dörde geçiyoruz. Çarşamba günü açık görüş izniyle ziyaretime Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın Beyefendi ile İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer Beyefendi geldiler. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak abimizin selamını getirdiler. Mahkememe katılıp beni savunma talebinde bulunduğu fikrini tekrar ifade ettiler. Allah razı olsun. Ben de kendilerine Sayın Mustafa Kamalak'ın anayasa hukuku profesörü olması hasebiyle avukatımla görüşüp dosyamla ilgili bilgi ve belgeleri gönderip kendisinden akıl almamızın uygun olacağını yani istişare etmemizin uygun olacağını söyledim. Birol Bey dedi ki hocam sizin gibi milli ve manevi kimliği olan şahsiyetleri itibarsız itibarsızlaştırma çabaları var ama tutturamadılar. Seveniniz daha çok arttı. İtibarınız katlandı herkes bu oyuna şaştı kaldı dedi. Evet, Saadet Genel Başkan ee, İstanbul İl Başkanı Selman Bey mahkememe katılmıştı. Mübarek, nurlu yüzüyle, bembeyaz sakalıyla arkama baktığımda onu görmem mahkemede beni çok memnun etmişti. Kendisine çok teşekkür ettim. Kendisi "Hocam bizim tespitlerimize göre o gün orada 25.000 kişi kadar vardı." Evet. Şimdi tabii Sayılar, efendim, hakikaten kalabalık, zaten önü doluydu. Bir de esas takdire şayan, nedir biliyor musunuz? Bu kadar zaman, yani neredeyse bir mesai saati oradan ayrılmamanız. Kah yağmur yağdı, kah güneş, güneş açtı, kah rüzgar esti, kah güneş yaktı. Siz ne yapmadınız, oradan ayrılmadınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Mahşer günü, o mahşerin, o dehşet verici gününde... Rabbim arşın altında özel misafirler olarak gölgelendirsin. Amin inşallah. <gülüyor> evet. Öyle diyor. Hocam demiş. Bizim tespitlerimize göre o gün orada 25 bin kişi vardı. Cuma namazı için gidip geri dönen çok oldu. Çok seviyeli bir topluluk vardı. Tahliyenizi çok bekledik. Fakat hala tutuklu olmanız oynanan itibarsızlaştırma oyunun büyüklüğünü... ...oyununun büyüklüğünü bir kere daha ortaya koymuş oldu dedi. Kendileri de bu pazar günü Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda... ...Gebze'nin Cumhuriyet Meydanı'nda... ...Peygambere sevgi ve teröre lanet mitingi düzenleyeceklerini... ...benim de bunu cemaate duyurmamı istediler. Ne demek? Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine yapılan filme... ...tepki mitingi düzenlersiniz de ben bunu duyurmaz mıyım... Demek ki Cübel hocamız bunu duyuruyor. Pazar günü Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda Peygambere sevgi ve teröre lanet mitingi var. Bu şekilde demokratik haklarımız kullanılmalı ve bu gibi toplantılara iştirak edilmeli. Şiddet yanlış olmadan efendim. Yani bu bir nedir? İzinli zaten bir mitingdir. Dolayısıyla iştirak etmek lazım. Yurt dışında karikatürler çiziliyor. Efendim filmin bir takım peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağılayıcı filmin fragmanları filan gösteriyor anladık da hadi onlar efendim belki bir yerlerden cesaret alıyorlar da e şimdi ona sen tepki göstermediğin zaman ona bir şey demediğin zaman neme lazımcı olduğun zaman he hani gazın alınmış ya Ama canım ne var bana yılan, yılan bin yaşasın cinsinden efendim neme lazımcılık yapınca bu sefer ne yapıyor? senin memleketinde yaşayan adamda peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhine konuşabiliyor ve bunu birer cesur adım olarak görüyor ve diyor geri de adım atmam diyor ve bu neymiş biliyor musun fikir özgürlüğü he senin inancına senin mukaddesatına efendim bizim liderimiz önderimiz her şeyimiz Muhammed Mustafa'mıza hakaret edecek bu fikir özgürlüğüymüş Şimdi bir kere şunu açıkça konuşalım. <gülüyor> Daha doğrusu net bir şekilde ortaya koyalım. Fikir başka şey, iman başka şeydir. Bakın bu ayrımı çok dikkat edin. Fikir özgürlüğü deyip imanımıza saldırıyorlar. Fikir başka şeydir, iman başka şeydir. Benim bir fikrim vardır. Sen bu fikre katılmayabilirsin, anlatırsın, söylersin, ikna edersin, belki ben de fikrimden vazgeçerim, senin fikrine katılabilirim veya tam tersi olabilir. Ama inanç başkadır, inanç değişmez, iman değişmez. Milyon tane fikir bir imana feda olsun. Yani fikir imanın yanında var ya, zerre bile değildir. Şimdi böyle bir iman düşünün, He, ulvi, azim bir iman düşünün. Bir buçuk milyar Müslüman Allah'a inanıyor, Muhammed Mustafa'ya inanıyor, biri de çıkıyor o imanın zerresi olmayacak fikir denen efendim, argümanla imana saldırıyor, hakaret ediyor. Bu fikir özgürlüğü müdür? Hele hani tekelleme gibi söylüyoruz ya olsun yüzde doksan diyoruz ama çoğunluğu en azından yüzde doksandan fazlasının Müslüman olduğu Allah'ı kabul eden Muhammed Mustafa'ya inanan bir milletin yaşadığı memlekette eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediliyorsa bunun adı kesinlikle kesinlikle fikir özgürlüğü değildir bu özür dilerim ama provokatörlüktür bu milleti tahrik etmektir elbette aman tahrik olmayın Şiddet yalnız olmayın, vurmayın, kırmayın. Elbette bu tavsiyeleri her zaman yapıyoruz ama kardeşim, he? Herkes biliyor ki bu Müslümanlar bu konuda hassas. Hele bizim Türk milleti. He? Osmanlı ecdadından gelme genleri var. Dinine, mukaddesatına, vatanına, bayrağına sövüldüğü zaman, hakaret edildiği zaman yerinden hopluyor. Bu hassasiyeti herkes biliyor. Ve istediği zaman bunu kullanabiliyor. he? Bir de adam yaptığı edepsizliğe cesaret diyebiliyor. Peki ne olacak? Ne olacak? Ne olmalı biliyor musun? Allah'a küfretmek, peygambere sövmek, mukaddesatla alay etmek kanunen kesin suç olması lazım. Kanunen kesin olarak suç olması lazım. Buradan şimdi inşallah TVB'ye gideceğim. Programımda da söyleyeceğim. Rabim şecmimizi duyursun. Amin. Çünkü bu bu kadar ha tamam sen oradan geçerken senin efendim ceddine, aslına, anana, bacına küfür edecek sen de utanmıyor musun? Niye küfür ediyorsun diye bağırdığın zaman şş bağırma diyeceksin. E küfredene bir şey yok mu? Şimdi öyle ya sana küfredene bile çok affedersin Yolda giderken biri e şu eşek dese döner bakarsın bana mı diye. E şimdi yani bunlara müşahede edilmemesi lazım. Kanunen yasak olursa kimse buna cesaret edemez. Cesaret ediyorsa da cezasını çeker. Çünkü bu hakikaten tahriktir, tacizdir, provokatörlüktür, milleti sokaklara dökmeye çalışmaktır ve çok kötü neticelere sebep olabilir. Allah muhafaza. Amin. Onun için bunun önünü kesmek için de yetkililer bir an önce bu işe bir çözüm bulmalı He ve Rabbimiz başta olmak üzere, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, mukaddes değerlere sövmek, hakaret etmek, alay etmek, kesinlikle suç olmalı. Yani bu nefret suçu buydu değil miydi? Kimi hukukçular değildi, Kimileri Ya geçin bunları ya. He? Sen boşver nefret suçunu. Senin peygamberin alayı alıyor. Evet. İnşallah orada da, bunlar dile getirilsin, getirilir. Ve işte, pazar günü, Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda, Peygamber'e sevgi ve teröre lanet mitingi düzenlenecek. Benim de bunu cemaate duyurmamı istediler. Ne demek diyor Cübeli hocamız. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine yapılan filme tepki mitingi düzenlersiniz de. Ben duyurmaz mıyım dedim. Kardeşler beni savunmaya geldiğinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırzını korumak için resmi izinle tertip edilen bir merasime nasıl gitmezsiniz? İnşallah icabet edin. İnşallah. Evet biz şiddete karşıyız. Ama bu bir şiddet hareketi değildir. Bütün dünya ayağa kalkarken bizim milletin bu kadar sessiz kalması da hiç normal değil. Resmi izinler alınarak yapılan bu gibi toplantılara katılmak fakat tahriklere karşı da her zaman olduğu gibi yine hocamız uyarıyor, uyanık olmak ve sessizce konuşmaları dinleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakarete müsaade etmeyeceğimizi, izlenimizi vermek hepimizin üzerine farzdır. Evet beş, beşinci şık Arifan dergisinin kapanacağı, onun yerine başka dergi çıkarılacağı şeklindeki bir şaya yayıldığı ve temsilcilerimizin arandığı haberini duymam beni çok üzdü. Allah'ın izniyle ben sağ olduğum sürece bu dergiyi inşallah çıkarmaya devam edeceğim. Benim başka bir dergiyle irtibatım olması da söz konusu değildir. İsteyen istediği dergiyi çıkarır, istediğini satar, alır. Ama kimsenin bu işe benim ve dergimin adını karıştırmasına asla müsaade edemem. Demek ki Arifan dergisinin kapanacağıyla alakalı, he, onun yerine başka bir dergi çıkarılacağı şeklinde bir şaya yayılmış. Geçen Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi de onunla da bir yerde efendim bir şekilde görüşmüştük de bunu sordu dedi ki böyle böyle Arifan dergisi kapanacak diyorlar. Yani şimdi Arifan dergisi kapanacaksa yeni bir tane dergi açılacaksa e niye kapansın ki? He? Madem çıkaracağız niye kapatıyoruz yani? Dolayısıyla ha yeni bir dergi çıkarılacak, çıkarılabilir. Çıkarılsın. Yeter ki ehli sünnet olsun. Yeter ki ehli sünnet hassasiyetinde Yeter ki Allah dostlarını savunan, seven, efendim, tasavvufi çizgide, ehl sünnet çizgisinde olsun. Bu bizi ne abar? Memnun eder. Bu bizi rahatsız etmez. Bizi ne rahatsız eder biliyor musun? Sen başarını, başkalarını kötüleyerek elde etmeye çalışman bizi rahatsız eder. He? Arifan kapanacak. Bu nedir biliyor musun? Kara propaganda. Çok çirkin bir şey bu. Arifan çı çıktı hani... He? çıktı dergi çıktı yine çıkacak yine çıkacak inşallah. inşallah e şimdi bunu kim söyledi bilmiyorum ama yani böyle bir yalan söylüyorsun bir ay sonra sen utanacağından emin misin ya düşünmüyor musun ama eğer bu Arifan dergisinin kapanması hakkında temenniyse çok kötü bir şey bu neden çünkü Arifan dergisi hepinizin malumu efendim aslanlar gibi bugüne kadar ehli sünneti savunmuş sizin verdiğiniz isimle Ehli Sünnet'in kalesi olmuş. Değil mi? Bugün yapılan Türkiye'de efendim o koca koca namlı prof'ların yaptıkları tahribatları reddiyeleriyle efendim püskürtmüş bir dergi. Böyle bir derginin kapanmasını temenni etmek he? Artık cık, küfür yok. Kötü sözde yok. Ha ama siz bunu değerlendirin. Bu yani normal bir düşünce Normal bir istek, arzu değil. Sen Ehl-i Sünnet'in bir kalesinin yıkılmasını istiyorsun. He? Bak biz ne diyoruz? Yeter ki Ehl-i Sünnet çizgisinde olsun. Allah yollarını açık etsin. Aa! Ama sen kapandı diye yaygara yapıp Efendim, güya kendinden oraya kendine oradan bir Efendim ne çıkaracaksan He? Dolayısıyla <gülüyor> demek hocamız diyor ki Kulağına gitmiş. Ve buna çok üzülmüş. Temsilciler de aranmış hatta. Aslında bunlar tespit edilir. Tabii bu haberi duymam beni çok üzdü. Allah'ın izniyle. Bak hocamız altını çize çize söylüyor. Allah'ın izniyle. Ben sağ olduğum sürece. Bu dergiyi inşallah çıkarmaya devam edeceğim. İnşallah. Siz de almaya devam edeceksiniz. İnşallah. Benim başka bir dergiyle. Arifan dergisinden başka bir dergiyle irtibatım olması da söz konusu değildir. İsteyen istediği dergiyi çıkarır, istediğini satar, istediğini alır. Ama kimsenin bu işe benim ve dergimin adını karıştırmasına asla müsaade edemem diyor. Evet 6. Ziyaretime defalarca gelen vefakar, kötü gün dostu, kıymetli kardeşim. Yeni Bosta'daki büfeci Ümit Efendi'nin aniden vefat ettiğini duymam beni çok mahsun etti. Ölüm böyle bir şey. Bir varsın bir yoksun. Hepimiz, aklımız, hepimiz aklımızı başımıza toplayalım. Her an ölebiliriz diye düşünüp tevbe ve salih amellere mübadele edelim. Rabbim Ümit Efendi'nin kabrini nur eylesin. Amin. Bize gösterdiği sevgi ve ilgi nedeniyle kendisini hayırla mükafatlandırsın. Amin. Seyyatını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Mahşere emin olarak çıkmasın Rabbim nasip eylesin amin. Gerçekten Ümit abimiz hocaları çok seven bir abimizdi. Yani cümbeli hocamıza giden pek çok kardeşlerimizin de efendim savcıdan izin belgelerini alan abimiz bu fakir de bu fakirin efendim o belgelerini alan abimiz yine bu. Ve hocaları o kadar sever. Gecenin üçünde şağır tak gelir. Neden, nasıl, niçin yok. Geçen daha yeni bir iki hafta önce Efendi Hazretlerimizin hanesinde bir kahvaltıya davet edildik. Ben de o aradım. Dedim Ümit Abi. İstersen seni götüreyim. Böyle bir ortam var bak. Efendim. Üsame Rifai Hazretlerinin şerefine bir onur yemeği verilmiş. Peki hocam dedi. Hemen geliyor. Meğer birine de söz vermiş. Önemli birine de söz vermiş. O sözünde iptal ediyor. Ona diyor ki bir işim çıktı seninini sonra yaparız. Sırf orada hocalar cemaatine iştirak edebilmek için. Bak işte nasibi varmış. Kısmeti varmış. Geldi orada. Efendim o... Kahvaltıda onlarca hoca içerisinde efendim öyle bir anı yaşamak ona nasip oldu. Hocaları seviyor ya. Hocaların bir dediğini iki etmiyor ya. He? Bazısı hiç işi yokken belki bahane bulacak. Ama kimisi de işi varsa bir iptal ediyor, geleceğim diyor. İyi ki gelmiş. Bir daha öyle bir ortam bak nasip olmuyor. Belki yaşayana da olmayabilir de öldüğün zaman hiç olmaz. Dolayısıyla böyle bir abimiz <gülüyor> Ruh için buyurun. Bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mevla-i Teala ve tekaddesi hazretleri bu kelime-i şehadeti ruhuna ishal eylesin. Amin. Kabrini pürrür eylesin. Fakamını cennet eylesin amin. Bu alimleri, ulemayı, velileri sevmek kadar ahirette kişiye fayda verecek başka bir amel yok. Bakın merhum Özal'ın naaşı 19 sene sonra bozulmamış olarak çıktı. Geçen de efendi hazretlerimizin onun kabrine, kabrinde bulunduğunu yazmıştım. Vefatından bir hafta evvel Çanköy Köşkü'nde efendi hazretleri misafir etmişti. Sohbetini dinlerken ağlamıştı. Hatta uçak bulunur bu zat bulunmaz diyerek efendi hazretlerine uçağını bile kaçırttırmış ve daha uzun uzun sohbet etmek istemişti. Vefat ettiği gün de efendi hazretleriyle bir görüşme talebi vardı. Vefatından evvel Buhara'da Şah-ı Nakşibend Kutsesirru ile Merv'de yusuf Emedani Hemedani Kutsesirru'nun türbelerinde ağlamış idi. Oralardan toprak alınıp kabrine konulmasını vasiyet etmişti. Bunlar nedir? İman alametidir. İşte görünüşte çok takva olmasa da sevginin, muhabbetin nelere kadir olduğunu bir daha görün ve merhum Özal'ın ruhu içinde bir kelime-i buyurun. Eşhedü ellâ ilâhe illallah eşlendim abduhu ve Evet 7. şık. Sağlık durumunu merak edenler için sağlık durumumu, merak edenler için birkaç satır malumat vermek isterim. 2006 yılında baypas ameliyatı geçirmiştim. 2009 senesinde ise stent takıldı. Diğer bir damarım ise balonla açıldı. Altı ayda bir tekrarlanması gereken kontrolüm için belirlenen günde Mehmet Akif Hastanesi'ne götürüldüm. Sanal anjiyo yapıldı. Stentlerim kontrol edildi. Nitekim bir damarım yüzde elli yüzde altmış oranında. Tıkalı olduğu söylendi. İleri tetkik, yapı tetkik yapılması için 2-3 gün hastanede misafir olmam gerekebileceğini söylediler. Ancak ben acil bir müdahale gerekmiyorsa dönmek istediğimi, cezaevindeki ibadet düzenimin bozulmasını arzu etmediğimi belirterek cezaevine döndüm. Zaten bu hastalıktan başka şeker hastalığım var ki, ben de Hazretleri Kutse Ruhunun yüksek himmetleri olmasa çoktan göremeyecek durumdaydım. Yüksek tansiyonum var. Ve yine oldukça ilerlemiş Behçet hastalığım nedeniyle Yatağımda rahat yatamıyorum Parmaklarımı bazen hiç hareket ettiremiyorum Siz değerli cemaatimden Etrafıma hayırlı ve sahatli bir ömür için dualarını istirham eylerim Rabbim Celle Celaluhu hocamıza sıhhat afiyet nasip eylesin Amin. Hayırlı bereketli uzun ömürler ikram eylesin Amin. Rabbim Celle Celaluhu bir an önce tahliyesini beraatin nasip eylesin Amin. Amin. Evet bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz Yatsı vakti geldi ben de hemen suretle inşallah çıkacağım. Haftaya yine akşam namazını inşallah vaktinde kılıyoruz. Akşam namazından sonra ardından şünnetiye vabini kılıp aynı şekilde tesbihler çekiliyor ve inşallah hocamızın mektubunu yazya kadar beraberce okuyoruz. Cübel hocamızın maşallah 19. baskı yapmış Efendim dualarım kitabı. Dualarım içinde pek çok dualar var biliyorsunuz. Dolayısıyla bir hacetin yerine gelmesinden tutun da sıhhatten afiyete kadar, sıkıntıların feraha tebdil edilmesine kadar pek çok meseleleri inşallah bu kitaptan ne yapabileceksiniz, bulacaksınız. <gülüyor> Efendim arkasında da zaten fihirsi de var. En çok da bakılan yer neresiymiş biliyor musun bu kitapta? <gülüyor> He? <gülüyor> Bakanlar nasıl biliyor görüyorsun. Zenginlik için yapılacak dua. Siz dua yapın. Dolayısıyla pek çok meseleler var. Tam başucu kitabınız, abdestiniz olmadan da içerisinde ayetler olmadığı için yani me metin olarak olmadığından dolayı abdest olarak da efendim hanım kardeşlerimiz özel hallerinde de okuyabilecekleri bir kitap. Çok istifade edeceksiniz. Arifan yayınlarından dördüncü baskıda çıktı. Alın, okuyun, ibret alın ve istifade edin. Lillahi Teala'l-Fatiha.